itibarhaber.com Kur'an ve hadis ışığında top dolu bir side. İtibar Haber Sallu ala tabib kulubina Muhammed Allah'ım sallallahu Sallu ala şefi'i iddûnubina Muhammed Allah'ım اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ ve jennetin arzu hassemavat ve arzu hüydetlil muttaqin sadaqallahu al-azim Allah'ım anfağına bin Qur'an al Alhamdülillah Rabbil alemin astaghfirullah al-hayy al-qayyum حصantukum bilhayy ve defağtü ankim sığa bilah ve la mübarek Şaban-ı Şerif'i bitirmek üzereyiz allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek ayın da bereketlerine bizleri nail eylesin Amin. ve ramazan Şerif'e iman kamille, sahat-ı afiyetle nasuh tevbeleriyle ulaşmak nasip eylesin Amin. Amin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını tekrar edelim Allahümme barik lena fi racabe ve şa'ban ve belligna ramadan Allahümme barik lena fi racabe ve şa'ban ve belligna ramadan Allahümme barik lena fi racabe ve şa'ban ve belligna ramadan amin Allahu salli ala seyna Muhammed ve ala alihi ashabi yusuf bu mübarek aylarda çok bereketler olmasaydı Resulullah sallallahu teala böyle dua eder miydi Recep ile Şaban'ı bizim hiç hakkımızda mübarek kıl. Çok bereketleri var bu ayların. Çok insanlar bunlardan mahrumdurlar. Saatlerinden, vakitlerinden rafildirler, habersizdirler. Niçin yaratıldıklarını sormazlar, düşünmezler. Ahirete gidiyorum, ölüm var. Ne cevap vereceğim? Hiç. Bunu hesap etmezler. Ama sonra anlarlar Recep'ler, Şaban'lar, Ramazan'lar ne mübarek aylar, günler, geceler, mevsimler, mübarek cuma geciler Gelir geçer, gelir geçer. Sonunda aklı başına gelir ama nefes tükenir. Efendi Hazretimiz öyle çok buyurduğu bir sözü işte bu. Tandır tava geldi, hamur tükendi. Akıl başa geldi, ömür tükendi. Tam tandır tava geldi, pişirecek gibi kızardı, hamur bitti. Ha, şimdi ne olur? Akıl başa gelir, eyvah, ömür biter. Bir daha Cuma gecesine ömrü yok adamın. Bu Cuma'yı da geçirdi, ne olacak? Aziz Ali görür, bir daha nerede Cuma var, bir daha nerede Şaban var, bir daha nerede Ramazan var, Bittir her gün ölüm devam ediyor. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Eceli kimin nerede geldiyse orada devam, efendim, ölüyor gidiyor. Allah Teala kimin ecelleri de yazdıysa onu oraya çekiyor. Davet ediyor. Celbeliyor. Bir hacetçi çıkıyor. Bir işi çıkıyor. Bir de bakıyorsun orada bulunmuş. Orada da bir bomba patlıyor. Mesela hiç adamın hastalığı yok, bir illeti yok, bir derdi yok, hiçbir şeyi yokken gittiği yerde arabayı park etmiş dururken bomba patlıyor mesela. Adam ölüyor. Tabi imanlı ölenler bu gibi felaketlerde, afetlerde uçak kazası gibi, deniz kazası gibi işte, vafur batması gibi, ondan sonra bomba patlaması gibi şeylerde tabi imanlı ölenler şehittirler. Yani büyük bir derece vardır. Ama imanlı ölmek de bu zamanda da meseledir. Çünkü imanlı ölmek için imanlı yaşamak lazım. İmanı muhafaza etmek lazım. Rabbimize emanet olsun. İmanlarımızı Rabbim muhafaza buyursun. Allah Allah. Onun için her akşam namazından sonra evvabinden evvel ne kılıyoruz? İman muhafaza namazı kılıyoruz. Sab akşamın sünnetinden sonra iki rekat ne kılınıyor? Hıfzı iman namazı. Seneler evvel söyledik bunu. Devam edenler çok var. Bilenler çok var. Tabii yeni gelince muhattı çok var imanı muhafazaya niyet ediyoruz. Allah imanımızı bağışlasın diye. Her iki rekatta felaknas nas sureleri. Peş peşe okunuyor. Her iki rekatta felek nas, felek nas. Ondan sonra da dua ediyorsun. Kısa dua. Arapça bilmiyorsan, Türkçe. Ya Rabbi, beni imanla yaşat, imanla öldür, imanla kaldır. Kısaca yani. yani. Sizin anlayacağınız Türkçe bir kolay bir dua. Şu en mühimi şudur. o ki dini saklıdım علي ya Rabbi dinimi sana emanet ediyorum bu çocuğu unutmayın yani Arapça bilmiyorsanız da Türkçede oluyor çünkü namazın dışında bu duayı bu manayı unutmayın şu Allah emaneti zayi ya Rabbi dinimi imanımı sana emanet ediyorum çünkü bu zaman fitne doldu sabah müslüman kalkan akşam kafir oldu akşam müslüman efendim eve giren sabah kafir çıktı böyle bir zaman Böyle bir zaman kalpler fırıldak oldu. Herkes bir tarafa dönüyor. Hidayet çok müşkil. Hidayet zor bu zamanda. Allah Teala bizi cemaatten ayırmasın. El-i ve Cemaat inancından ayırmasın. Amin. Amin. Böylece devam sebat, istikametler nasip eylesin. Amin. Ömür tükenmeden ne gerekiyorsa telafilerimizi Rabbim yaptırsın inşallah. Amin. Evet. Mesela. Ölümden kurtulun, sakının, koruyun kendinizi diye bir ayet, bir hadis var mı? He? Olur mu? E, ölmeme gelin dediği ki bunu. Teklifin mi utak yutak? Gücünün yetmediği şeyi Allah sana teklif edelim. Ölümden kurtulun. Böyle bir şey yok. Ama ne buyuruyor? Vela <Sessizlik> temutunne. Sakın ha ölmeyin. E nasıl ölmeyelim ya Rabbi sen canımızı alırsan? İlla ölecekseniz ''Ve entüm müslimûn'' Müslüman olarak üldü. Yani imanı kurtarma meselesidir. Bütün şey ne üzerine dönüyor? Berat gecesi sabaha kadar secdeleri aşındırdın, yüzdekat kıldın, şu kadar oruç tutuyorsun, şaban oruçları Ramazan geliyor, hatimler, teravih. Bütün mesele ne üzerine dönüyor? Sonu kurtarmak. ''İnnem vel ibretu'' ''Lil gâtime'' İtibar son nefes ede. Son nefeste neye bağlı? Hayata bağlı. Yani bu yolda yaşayıp de bu yolda ölmeyen çok şaz olur. Çok nadir olur. Onun da kalbinde bozukluk vardır. Bu yolda yaşıyorken de ihlas yoktur onda. Çünkü ihlasla bu yolda yaşasa Allah sonunda onu ne yapmaz? Açıkta bırakmaz. Onda ihlatsızmış o. Ama ihlaslı olarak bu yolda yaşayanı Allah Teala o kadar sene Müslüman yaşayanı da ölürken gahur eden etmez biz Allah'a. Ümidimiz böyle. Ama korkumuz şundan olması lazımdır. Bir günah yaparız da, o günah yüzünden Allah bize kızar da, gazap eder de imanımızı söker alır mı? Burası tehlikedir. Şu anda iyiyiz ama, Müslümanız ama, önümüzde bir günah yaparız da, bu günah işte nasıl bir günah olur? Bunun kısımları var. Yani iman tehlikesine sokacak Mesela evliyaullah'a hakaret etmek, alimlere hakaret etmek, bunlar son nefese eder Çünkü nasipen azı ne buyuruyor? Bizim yolumuzdan yüz çeviren, tabii bu ne demektir? Yani bizi sevmeyen, bize değer vermeyen yolumuza füva ve fiqa alakadarın fi dini, dinin tehlikededir. Dini tehlikededir. Bu büyük bir sözdür, iddialı bir sözdür. Ama bu Şanakşıbendin, sultanın sözüdür bu. Söze bak. E yolumuzdan yüz çeviren ne demek? Seven yüz çevirmiş olmaz. Adam tasavufa girmemiş olabilir, mürşidi kamile intisap etmemiş olabilir, tarikat dersi yapmamış olabilir ama sever. Bu da inşallah şefaate bir şekilde girer. Ama bir de vardır ki düşmanlık vardır. Yani sevmemek vardır tasavvufu inkar, tarikatı inkar, alimleri inkar, velileri itiraz, inkar. Ha tehlikeli şey. Abdullah el-Herev ile İslam büyük veli ne diyor? O Ebu'l-Hasen'in Karkane Hazretlerinden istifade etmiştir. Yetişmiştir ama çok büyüktür o. Abdullah el-Herev Hazretleri. Yani meşayihin Şeyhül İslam'ıdır o. Kimi kaydıracaksan, Allah'ım kimi düşüreceksen, kimi helak edeceksen, bizim aleyhimize konuştur, bizi gıybet etsin, bizi, bizi dedikodu etsin, çekiştirsin, bizim süngümüze saplansın, sen de onu öyle helak et. Bak şimdi. Onun için insan son nefesi kurtarmak için titiz dikkatli olacak. Ne demek? İmanı elden alacak, günahlardan uzak duracak. Tamam bunun çeşidi çok, misali çok. Onun için ne, neden korkuyalım? Devamlı bir günah yaparız da Allah Teala gazaba gelir ve o gazabıyla bizden imanı söker alır. Ondan sonra bir de bakarsın kalp dönmüş. Müslüman adam bir de inkar ediyor. Yap ya. İnandık boşuna fuzul ya. Böyle diyenler oldu sonra. Çok oldu. Onun için Allah Teala bu yolu bildirdikten sonra Öğrettikten sonra eriştirdikten sonra idiate Rabbim kaydırmasa. sen. Rabbena <gülüyor> <gülüyor> <Bizim> Rabbimiz. La <gülüyor> Kalplerimizi kaydırma. Badiidde de itena bizi hidayete eriştirdikten sonra. Şimdi biz bu duayı okumaya layık çünkü bizi hidayete eriştirdi Allah. Biz doğru yolu bulmadık mı biz? ehl sünnet itikadını öğrenmedik mi biz? Ya ama şimdi bu hidayete eriştirdikten sonra kayabilir. kay Öyle olmasa bu duanın manası olmaz. Bizi idarete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bu duayı çok oku buyururdu. Efendi babamız, Hacı Ali Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri, evladım Mahmud. Bu duayı çok oku. Bunu hiç bırakma. Onun Efendi Hazretleri her namazın sonunda okurdu bunu. Selam vermedim. Her namazın sonunda hiç bırakmaz. Kalplerimizi kaydırma. Ama bu, koca Efendi Hazretleri o da mı korkuyor? Korkar. Allah dostları korkar, peygamberler korkuyordu. Veliler nasıl korkmaz? وَدْعُونَنَا ve وَرَهَبًا اِنَّهُمْ كَانُوا مُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ Peygamberleri anlatan ayette onlar bütün hayırlara koşuşuyorlardı, yarışıyorlardı, hiçbir ameli salihı geri bırakmıyorlardı. وَدْعُونَنَا <gülüyor> bize yalvarıyorlardı. ve <gülüyor> وَرَهَبًا Bir yandan cennetimizi, cemalimizi, rızamızı Derecelerimizi efendim, isteyerek, rağbetle, bir yandan da korkuyla. Bak peygamberlerin korktuklarını söylüyor. <gülüyor> Rahbet. Korkuyla, haşyetle. Takva ne demek? Kalpte Allah'a karşı saygı, ondan korku doğuyor. Böyle yalvarıyorlar. Ve <gülüyor> kânû Bize karşı çok tevazu ediciydiler. Boyun kırıcıydılar. Böyle. Huzurumuzda. Peygamberler böyle. Veliler nasıl olmaz? Efendi Hazreti bu yaşa gelmiş. Ne diyor? Bu yaşa geldim diyor. Bir tane namahrem görmedim diyor. Ama bundan sonra da ümidim Rabbimedir. Ne demek o? Zaten gözü bile görmüyor. 83 yaşına gelmiş. Ama ne diyor? Bundan sonra da bana bir şey olmaz demiyor. Ümidim Rabbimedir. Yine bana haram nasip etmez inşallah diyor. Ha bu böyleyse dostlar böyle hem sakınıyor zirvede takvanın hem korkuyor ama Rabbim ona güveniyorum işte güvenilmez nefse adam helak eder bir anda bütün sermayeyi tüketebilir kendi beğenir kendi beğen Allah muhafaza onun için ibadetler bize nasip oluyorsa da biz korkuyu elden bırakmayalım onun için bütün ibadetlerimizde Rabbimize emanet edelim sen nasip ettin, Sen kabul buyur. Hep sendendir diyerek inşallah salih ameller hususunda gevşeklik etmeyelim. Tabii ki amel cennete sokmaz ama yine amelsiz de iman korunmaz. Çünkü iman temel gibi ise amel bina gibidir. Bina yapmadığın temel ne olur? Zamanla zayi olur. ne temeller açılmıştır. Şu anda hiçbir işe yaramaz. Üstüne bina bile yapılacak halde değil. Çünkü çürüdü demirleri, şeyleri. Bina zamanında yapılmazsa, açık kalırsa temel uçurur. E ben sade imanım var deyince de salih ameller, e, İslam'ın beş temeli, benim beş kat gibi bunlar bina edilmezse o zaman o iman kuru kuruya kalı, sulanmayan ağaç gibi. Kurur. Bir de bakarsın ondan sonra aman. Bu kadar namaz kılmadığımda ne oldu yani? Bundan sonra kılsam ne olur, kılmasam da olur? Ondan sonra efendim bu kadar haram işledim. Hiç Allah belamı vermedi. Demek ki bir şey yok bu işte. Efendim bu hocalar boşuna bizi korkutmuş falan. Bu normalleşir. Ondan sonra insan günahlara alışır. İbadetleri terk etmekten hiç korkmaz. Yani bir namazım geçti diye korkmayan insanın durumu nedir? Ha bir insan namaz geçirebilir yani beşeriz. Uykuda kaçsa mazursun. Uykuda kaçsa. Baygındın, komadaydın ve sen neyse. E diyelim ki unuttun, o da mazursun. Ama mazeretin, meşru mazeretin yokken namaz geçti. Hadi diyelim geçti yani. Mesela Allah muhafaza buyursun. Geçti diyelim. Bir namazın geçirme, geçmesi nedir şimdi? Ya e bundan insan korkmazsa, yani üzülmezse Korkmazsa işte orada başka tehlike var. Orada başka tehlike var. O namazsızlıktan daha büyük tehlikedir. O, ne, o da nedir? Bunun Allah'a karşı saygısı yitmiştir. Allah'tan korkusu bitmiştir. Bir namaza kazasına kazaya bırakmanın bile bu kadar tehdidi var iken demek ki bu hiç aldırmıyor. Bunun imanı zayıflamıştır. İmanı zayıflamıştır. Ondan sonra adam Gittik bir lokantaya kayıp ederle bir zaman. Oradaki logantanın şeyi işte karson ya işte hoca verdi ne var? Ya ben dedi oruç tutamıyorum. İkindiye kadar tutuyorum. Bozuyorum. E dedim sen hasta mısın? Hastaysan ikinciye kadar da tutma. Doktor sana, Müslüman doktor fetva verirse sana Müslüman doktor derse ki tutamaz bu hasta oruç. O zaman zaten sabahta ye. İkindiye kadar ne tutuyorsun? Boşuna. Yok dedi öyle bir hastalığım da yok. Aa. E niye tutmuyorsun? Niye bileyim dedi ya. Öğleni içindiği zor ediyorum. Dayanamıyorum dedi. İradem çok zayıf dedi. Ne diyeyim baktım kerif herif kafasızın biri. Bizim kayınpeder dedi gitti. hoca dedi, edebinden sana bir şey diyemiyor dedi. Sen iraden değildin. imanın zayıf dedi. <Gülüyor> dedim hacı baba bu laf dedim tuttu. Böyle iradem zayıf. Ne iraden zayıf? İmanın zayıf. Ya millet bu kadar adam tutuyor işte bunu. Ne var bunda şimdi? Tutamıyormuş. Sen Allah'tan korksan nasıl yersin bunu? Sen demek Allah'tan korkmuyorsun ya. Namaz geçti, tamam geçti. Bu sefer insan ağlamalı, üzülmeli. Ya Rabbi nasıl telafi edeceğim mesela? Hiç adamın umurunda değil. Şimdi namazı geçirmek büyük bela. Fakat bu umursamamak daha büyük bela. Çünkü öbürü amele giriyor. Bu imana tağlık ediyor. Demek ki inanmıyor. Çünkü inanan rahatsız olur. Nasıl şimdi ben yatsı yıkılmadan uyuyacağım? Rahat edebilir miyim? Ama şimdi bu nasıl imandır yani? Hadi adam çok yorgun olur da kalkacağım kılacağım hesap eder de uyanamaz. Bu mazur diyelim. Efe lakin kastet kılmamak niyetiyle. Yani hadi yorgunsun yatıyorsun. E kalkıp gece kılacak mısın? Yok. Hiç niyetim yok. Bu nasıl iş ya? Ece Allah var bilmiyor musun sana? Hesap soracak kabirde. E sen buna inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan kurtuldun. Sorun yok. Doğru cehennem çünkü. Hesaba ne lüzum var? Ama inanıyorsan nasıl uyuyorsun ya? Uyku gözüne girmemesi lazımdır. İman. Onun için Allah tebareke ve teala bizlere bu imanı nasip ibettiği, Muhafazası için de ona güveniyoruz. Ona emanet ediyoruz. Evet. Rabbimiz fazl-ı elimizden tutsun. Bizi bize bırakmasın. Evet. Bu nefsin eline göz açıp kapayacak kadar terk etmesin. Evet. Ondan da az bırakmasın. Evet. Çünkü bu nefis bizi sonra helak eder. Evet. Bu nefis bizi helak eder. Nice alimleri bile helak etmiştir. Ama Allah'a güvenenler zayi olmaz. İnşallah. Şimdi mübarek Şaban Şerif'in sonuna doğru yanaşıyoruz. Evet, bu mübarek ayın faziletlerinden istifade etmeye devam ediyoruz inşallah. Kimileriniz Oruç tutabilenleriniz, sağlığı müşahit olanlarınız, sünnet oruçlar tutuyorsunuz. İnşallah salavat-ı şerifeyi çoğalttınız mı? Allahu salli ala seyyidina ve Şaban-ı kimin ayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı. Ne yapacaksınız? Salavat-ı şerifeyi sallallahu aleyhi ve sellem efendim artırmalısınız. Ona devam etmelisiniz. Birçok salavat-ı şerife Geçen derslerde anlattık. Hadis-i şerifi bilmiyorum okuyacaktım. Okudum mu, okumadım mı? tam bazen yerinde olmuyor. Allah Teala nurdan bir deniz yarattı. Enes Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte "İnne'llah taala min nur arş" Allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yarattı. Okuduk mu bunu? Geçen sene, o geçen sene, maşallah sana, geçen sene okuduğumuzu hatırlıyorsan, tüm <gülüyor> sonra bir melek yarattı, leu <gülüyor> o meleğin iki kanadı var, hadu ma bilmeçlik, magrib, biri doğuda kanadının biri, biri kanadı batıda, Allah'ın ne kadar güçlü yaratıkları var görüyor musun? Amerika'nın kıtasına şöyle bir kanat yapsa, şöyle. Amerika değil o kıta ha böyle yapsa gider. Mevla'nın bu kadar kudreti var ama bizim millet Amerika Rusya demekten dilleri aşındı, kavurların hünerleri, teknolojileri bilmemeleri, milletin gözünü gönlünü kapladı büyüledi. Ne kadar kad ayıp, ne kadar yazık bir şey ya Allah Allah. Adam cep telefonunu görüyor da ona, onun cevapta bilgisayar işi programına. Bakıyor da hayran oluyor da koca güneşin düzenini sisteminden bir haber yok yani. Ya bunu nasıl yarattı bu güneş? Efanseri derdi, Edison'un lambasına hayran kaldığınızda anlata anlata bitirebiliyorsunuz. Allah'ın güneşini hiç hesaba kattığınızda. Ne avanak adamsınız. Efanseri böyle konuşur yani. Sözlerini topladılar da şimdi kitap yapacağız inşallah. Kendisi izin buyurdu, yapın buyurdu. Mevla konuşturuyor buyurdu. Biz tabi boş konuşmadık buyurdu. Ha o sözler toplandı şimdi 3000 belen var. 3000 4000 bin, bin. onları bir topluyoruz da şimdi ona çalışıyorum. Hizmet edeyim. Efendi hazretlerime hizmetçi olayım inşallah. Ona çalışıyoruz onun ismi şerifiyle bereket olsun. Sözler ne sözler ya. Ne hikmetli sözler ya. Ne güzel sözler. Ya. İnşallah istifade olur tabii. Bizim bir saat konuşmamızdan onun bir sözü kitaptaki ki sözü bile vaaz gibi tesir ediyor. Onun ki öyle. Onun ki öyle. Amel ettiği için. Onunki farklı. Ya. Şimdi Allah Teala'nın ne mahlukatı var, ne yaratıkları var, ne büyük kudreti var. Ya. Bir melek yaratıyor, bir kanadı doğuda, bir kanadı batıda. Ve rasûl arş. Meleğin başı arşın altında. Ve rilâhü teâtel Ayakları yedi kat yerin dibinde. Bu huzurda çok sayı hadisler var. Sekiz melek arşı taşıyor. Arş'ı taşıyor şu anda dört melek. Ve hamle Arş'a Rabbi kefukum. Yemin edin sema'ni Allah buyuruyor. El Hakka suresinde. Mahşer günü Arş seyyar gezdirecekler. Kim taşıyacak Arş'ı? 8 melek. Ayette. Şimdi dünyada dört melek şu anda. Maşerde 8 olduğu altı kerimeyle sabittir. 8 melek Arş'ı taşıyor. Peki bu eee Arş nasıl bir şey? Anla, anlaman için kürsü arşın yanında ne gibi? Koca çöldeki halka gibi. Peki kürsü ne, ne, nasıl bir şey? Anlaman için. <gülüyor> Okuyorsun ya her dakika. Kürsüsü gökleri yerleri kapladı. Yedi kat gökler ve yedi kat yerler kürsünün karşısında ovadaki halka gibi. O kürsü de arşın yanında çöldeki halka gibi. O arşı taşıyor sekiz melek. Anlasana bu melekler ne kadar kuvvetli de Ne anlatacağım sana? Ayet hadis hepsi. E o zaman Mevla Kadir şimdi bu meleği Allah Teala yarattı. Fıdıa sallal abdu aleyye fi şehrı şaban bir kul şaban ayında hele bir de bu gecene gecesi. Ah şaban ayında hele bir de. Cuma gecesinde bana bir salat okursa Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi efdala salavatike adede maalumatike ve barik ve sellim kedalike bu da güzel siga sıca. çok sigalar var. 12 bin salavat sigası var. 12 bin ama Ölmeden hepsinden bir kere okumuş olsak. Ama işte nerede? İnşallah nasip olsa daha çok sıygeler toplarız yazarız inşallah. Allah ömür verirse inşallah yazarız. Ama ki yazdığımız kitaplardakinde siz istifade edin. Efendim mesela Şaban Şerif Risalesinde hangisi var? efendim? Abdülkadir Geylani Hazretleri bir seyahatinde bir mağaranın kapısına baktı ki Allah'ın kudret kalemiyle bir salavat nakşedilmiş. Abdülkadir Geylani gördü bunu radıyallahu anh. Nakş edilmiş olarak buldu. Orada yazılmış ki bu salavat 50.000 bin salata denktir. Bir kere okuyorsun 50.000 bin kere okumuş yazılıyor. Kuvveti öyle. Daha sonra mana aleminde Resulullah'a gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar görür, görüşürler. Açıkça da görüşürler. Dedik ya Resulullah ben böyle bir salavat gördüm ve bunu elli bin salata denk muadil olarak yazılı buldum. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem fiyete tadilu. seb'in elfe salat yetmiş bine denktir dedi. Elli bine değil, yetmiş bin kere salavat okuyana bu bir tanesi denktir. 239. sayfada, cuma gelişti. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin nebiyyi lümmi'yi kuraşi bahre envarike ve ma'edin esrarike ve haynu inaatike ve lisan hüccetike <gayri> ve ali ve selamun sel, rabbil, yassifun, murselin, rabbil Amin. Amin. dua ortak olursunuz. He ne oldu şimdi? Yetmek bin salavat inşallah. Allah riyadan muhafaza etsin. Ondan sonra daha çok salavat-ı şerifler burada yazılmış. 240. sayfada var. Hiç olmazsa bu ikisi okuyun bu gece bir, birer kere. Birer kere okusanız çok büyük düş olur. Çok büyük düş olur. Allah Allah. Belalar, musibetler kalkar. Bana çok salavat okuyun. Ekfiru minassalâti aleyye. Bana salavatı çoğaltın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Feinna tehullül ukade. Ve kurabe. Bana salavat getirmek düğümleri çözer sıkıntıları açar. Çünkü ben devreye girerim. Allah Teala benim hürmetime hiçbir dua reddetmez. Bana salat edildiği zaman o dua yüzde kabuldü. kabuldür. Onun hürmetine diğer isteği de verir. Şimdi hele bir de bu bu normal zamanda yetmiş bine denk diyelim diğer salavatların faziletleri her an için. Ama bu bir de Şaban ayında olursa artısı ne? İşte hadis-i şerif onu anlatıyor. Bana Şaban'a inde sallıvat okursa emre Allah Teala, dal kel meleke en yagmışu fi ma hayati Allah Teala o meleği emreder, arşı taşıyan melek, başı arşın altında, ayağı ayakları yedi kat yerin altında, o kadar büyük uzun. Kim ölçecek bunu? O meleğe buyurur ki hayat ırmağına dal, cennette bulunan ırmak. Feyah mücüd el kel melek. O melek, o ırmağa dalar. Sonra o ırmaktan çıkar. Kanatlarını ne yapar? Silker. Melekler kanatlıdır. Tamam. Ee, kanatlı oldukları Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Ayetle sabit olduğu için inkar eden kafirdir. Ayetle sabit olduğu için <gülüyor> Fatır suresinde Allah buyuruyor. Kanatlı melekler Mesna <gülüyor> ve iki, ikişer kanadı var, üçer kanadı var, dörder kanadı olan da var. <gülüyor> yaratırken o istediğine fazla ilave verir. Cebrail kaç kanadı var? Ha bak onu duya duya altı yüz kere Allah'ın izniyle kaldı kafanızda. <gülüyor> altı kanadı var. Birini açtı mı doğuyu aşar birini açtı mı batıyı geçer. Kadir gecesinde inşallah açacak. Biz de kanatlarının altına alacak inşallah. Yeter ki bu yoldan ayrılmayalım ya. Bağır Bu kadar kolay etti Allah bu işi. O melek çıkarırmaktan kanatlarını bir silkeler. Feyakloruminkül liriyiş etin. Her tüyünden kanatlar neli olur kanat? Tüylü olur. Meleklerin kanatları var. Kanatları da neli? Tüylü. Allah Allah. Ne acı. Ne acayip değil mi? Ama nurani varlık oldukları için mesela o meleksidi gelse buraya sar Allah Allah. Latafetten yani. Şuraya sığabiliyor. Cebrahazirem buraya gelebilir. Çünkü halden halede girme imkanları vardır. Küçülme büyülme fırsatları vardır. allah Teala onlara o imkanı ver. Güvercin kadar olur. 600 kanadıyla ufukları aşan Cebrail Aleyhisselam Allah'ın korkusundan güvercine döner. Aleyhisselam şaşırdı kaldı bir de Mikail Aleyhisselam da gelmiş idi. Cebrail Aleyhisselam gelince Mikail Aleyhisselam eridi gitti bir de baktı küçük güvercin olmuş. Çünkü Mevla'nın bir gazabı tecelli etti mi acaba ne vahiy geldi? Korkarlar onlar, çok korkarlar. Çünkü Allah Teala'yı bildiği için Bilen korkar. Bilmeyen ne korksun. adam şimdi efendim vali olduğunu bilen ceketini ilikler. Vali olduğunu bilmeyince de elense çeker o da onu elense çeker. Gel lan bakayım der. De? Vali denetliyor ya şeyleri poğaçacıları. Dedi ki Bu, buna dedi, ne yağ koyuyorsun? Dedi sana yağ koyuyorum. O da dedi arkadaşlarına da söyle sana koysunlar dedi. E şimdi adam onu poğaçacı sabah vaktinde vali teftiş yapıyor. Ulan poğaçanın yağından sen. Eski bir vali yani. Ölmüştür o şimdi. Beni dava edemez. <gülüyor> o bir şey diyor, o bir şey diyor. Adam şimdi onu bilse ki sabah sabah vali çıktı karşıma. heri böyle der mi? Poğaçacı. Takmıyor işte. <gülüyor> sen kimsin diyor. Tanısa. Ya. İşte bu iş böyle. Allah'ı tanıyan ödü kopar. Ama Allah bilmedi mi adam? Ne melek desen durur. Ne şeytan desen korka Hiç. Ya Allah'ın bu kadar yaratıkları var. Melekler var, şeytanlar var, cinler var. Burada yönetim Allah'ın elinde. Sen buradan Rabbine yalvaracaksın. Sığınak başka yok. Sana bu deniyor. Kudreti büyük. Çıkarırmaktan her tüğünden ne damlar? Kataratın Damla var, ne kadar tüy olur o kadar büyük kanatları var, o kadar büyük cüceşi var. Feaylukullahu Teala min kulli Allah Teala o kadar büyük meleğin o kanatlarında ne kadar tüy var? Bunu hesabını kimse bilmez. O tüylerde her damlasından bir melek yaratır tekrar. He? Şimdi bunu yadırgayabilir misiniz Ne gibi? Ya sen anlamıyor musun? Meyvelerin kabuklarını soyuyorsunuz, torbaya koyuyorsunuz. Biraz poşeti kapatıyorsun, torbayı bir açıyorsun, içinde ne olmuş? Sinek dolmuş. Nereden oldu onlar? Efendim söyleyeyim, kunupa derdi. Of derdi. Sonra da dedi öğrenin bu lugası İngilizce'den aşağı değil ya derdi. <gülüyor> of Yani kunupa işte o, kunupalı ayran derdi ona yani. Sineklenir o ayran. Eksidi ya. Çok ekşirse ne olur onun üzerinde? Sinekler olur. O sinek nereden oluyor? Aylanın içinden oluyor. Kendinden. Yani o, o bir anadan doğma diyor. Anadan doğmuyor mesela. Bit neden oluyor? Bit. Adam vücudunun kirinden. Halbuki bit canlı bir şey. Kıpır kıpır. Isırıyor, ısırıyor, kaşıtıyor. duyuyor Canlı yani, canlı müteharrik. O nereden oluyor? O anadan doğmuyor. Hani biti bir ana doğurdu, onu başka ana doğurdu. Prenin anası derler yani. Pirenin anası yok ki. Yani o insanın kirinden, vücudundan oluyor. Allah. Hatta bazı vücut ne kadar yıkansa da vücut yapıyorum. Yani Allah yaratıyor. Onun mesela sahabe-i kiramdan birinin başına geldi. Efendimiz'e şikayet etti. Dedi bu durumlarca mesela ipek giymek haramdır ama ipek giyersen ipek de yapmıyor bunu vücut. Efendimiz ona ipeğe müsaade etti. Sen ipek giy. Çünkü sen hastasın. İpek haramdır ama pireden bitten korunmak için zaruret ise helaldir. Çünkü başka türlü gitmiyor. Evet. Şimdi demek ki Allah-u Teala durduk yerde, olduğu yerde yaratıyor zaten. İlla ki her damladan bir melek yarattı. Aaa nasıl oldu bu? Ne şaşırıyorsun? Şaşırılacak bir şey yok ki. Mübarek adam meyve kabuklarını dolduruyorsun işte. Bir çuval sinek yaratıyor Allah. Sen onun bir tanesini yaratabilir misin? Bir sineğin kanadını yaratabilir misin? Bacağını yaratabilir misin? Hadi bütün dünya toplansın. Canlı çünkü bu. Canlı hareket ediyor. Bu canlı ne demek ya? Buna hayat veriyor Allah. Nereden hayat veriyor buna? bu O dediği yerde oluyor, yaratılıyor bu işte. Yani demek istiyorum ki allah Teala sizin meyve kabuklarını koyduğunuz yerde sinek yaratması neyse o hayat ırmağına girip çıkan, dalıp çıkan meleğin kanatlarında çırpındığı zaman, silkelendiği zaman da her damladan bir melek yaratmasının hiç o sinek yaratmasından bir farkı yok. Yani sen şimdi desen ki ya o sinek orada biraz daha kolay da o şimdi her damladan bir melek o biraz zor olabilir. Desen kafir olursun. Neden? Çünkü Allah bir şeyi yaratırken zorlandı demiş olursun. Allah-u Teala'ya göre zorlukla kolaylık mefhumu yok. Yani bir sineği yaratmak neyse Cebrail Aleyhisselam'ı yaratması eşittir. Yani dağları yaratması neyse değil mi? tozu yaratması o zor kolay iş kime göre? Bize göre. Değil mi? Ağır yük olduğumu taşıması zor olur, hafifi kolay olur. O bize göre. Peki o melek dalıyor çıkıyor. Silkelenince o kadar tüyleninden damlalar damlıyor. Her damladan allah Teala bir melek yaratıyor. Peki o melek ne yapıyor? يَسْتَغْفِرُوا لَهُ اِلَا يَوْمِ الْكِيَامَةِ O Şaban ayında bana salavat getiren ümmetimin günahlarının affı için kıyamet gününe kadar istiğfar ediyor. Bak kıyamet gününe kadar, o adam ölene kadar demiyor, Şaban ayı çıkana kadar demiyor. Kıyamet gününe kadar neredeyiz? Mezarlardayız. Ha, Şaban ayında salavat okuyan mezarında rahattır. Niye rahattır? Çünkü bu melekler onun için istiğfara görevlenmiş. Ne zamana kadar? Adam kabirden çıkana kadar kıyamet gününde herkes çıkacak. E o zamana kadar benim günahım için bir melek, ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu affet, günahsız melek dua derse sen ne olursun? Onun için Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hatırı çok büyüktür. Bizim bilemeyeceğimiz kadar büyüktür. Allah Teala buyuruyor ki Estaizu ve kâne fadzlullâhi aleyke Habibim Allah'ın senin üzerindeki lütfu, keremi, iyiliği çok büyük olmuştur. Çok büyük olmuştur. Allah Teala bir şeye büyük derse yani sana çok lütufta bulundum ama büyük lütuf. Allah Teala büyük dediği küçük olmaz. Allah Teala mübala yapmaz. Büyük buyurduğuna da senin benim küçük akıllarımız ermez. O lütuf büyük. Yani onun için bu ne kadar müjde, bu ne kadar sevap böyle de bu kadar olur mu? Allah'ın lütfuna fazlına sınır olur mu? Engel olur mu? Kısıtlama olur mu? Senin aklını alacak diye onu mu çerçeveleyecek yani. Onun için inşallah kalan zaman az kaldı. Salevati şerifi artırın Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed ve Zaten bu sallallahu aleyhi kitabında bunda çok var. Ne yapıyorsun bundan? Buradan başlıyorsun. Efendim sonuna doğru. Buradan evvela tabi şeyler başlıyorsun. Allah'ım sallallahu ve böyle bu sıralar okunacak inşallah. Bunda çok sallallahu aleyhi ve var. Peşinde de dualar var. Yani ben tahmin ediyorum yarım saat, bir saat içerisinde yarım saatte de bitebilir. Ondan sonra orada şeyler var tabii. Şu Bismillahirrahmanirrahim'den başlayacaksınız tabi. Tam da şaşırtmayın. Burada evvela yalnız onlar da mühim. Ee, evvela 7 Fatiha okunuyor. Şimdi bunları okuyun. Ya bir kere bari amel edin ölmeden evvel. İnşallah. Bu Ahmet Derdir Hazretleri. Büyük Evliya'dır bu. Sahabi Hazretten şeyhidir bu. Ezher'de yatıyor. Ezher'in önünde Kabr-ı ziyaret ettik elhamdülillah. 105. sayfede başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alim Fatiha. Kaç kere? Üzerine yazdık buraya. Yedi kere okunan 11 7 Yedi. On sonra yedi naz. Yedi felak. Yedi iklas, Yedi kafirun. Yedi atel kürsi. On sonra müsebbahat-ı bu. Sübhanallahü elhamdülillah. Cuma gecesinde yapmış bu mübarek bunu. Bu gece için yapmış. Aslında bu müsebbahat var ya bu her sabah akşamdır. Dua kitabında. Her sabah akşamdır bu. Ve lakin bu çok büyük bir virttir. Yani mürşit bulamayan, bir adam mürşit bulamadı, bir şey bulamadı, sırf buna devam etse Allah onu irşad eder. Mürşit bulamazsa. Öyle bir virktir bu. Hızır Aleyhisselam öğretti bunu İbrahim Teymi Hazretleri'ne. Oradan geldi, bütün ulema, evliya bunu amel etti, hiç etmeyeni yoktur. Ama bunda öyle bir kolaylık var ki, diyor ki, bu Ahmedi derdir de müçtehitlerden, tasavvufta müçtehit derecesi var. O da buraya diyor ki her sabah akşam devam edemese de cuma gecesi okusa bu fazilete girer diyor. Yani bu size çok büyük bir kıyaktır. Anlıyorsanız. Sen zaten diyorsun ki ben, ben onu hiç sabah akşam oku, okuma niyetim yoktu ki zaten bu, bu kıyak olsun. Yani, o işlerde niyetim yok. Bu çok büyük bir duadır. Evet. Allah dostları bunlar amel ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona da. Hızır aleyhisselam'a İbrahim Teymi Hazretleri soruyor. Diyor ki Hızır aleyhisselam'a bunu sana kim öğretti? diyor. Hızır aleyhisselam da diyor ki bunu bana Muhammed Mustafa öğretti. Sallallahu ve yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu ce aleyhi ve Cebrail aleyhisselam'a ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne e, ilka buyrulan vahiy buyrulan perdenini oradan alıyorum oradan levh-i oradan semay dünyaya oradan senin kalbine öyle geliyor dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala dedi, dedi sen arala dedi Cebrail Sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor evet. Ha, ondan ona geliyor çünkü Resulullah Cebrail Aleyhisselam'dan çok üstü Cebrail Aleyhisselam onun yanında yaya kalır kalmadı bu Miraç gecesinde Heh. Hızır Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam çok meşhur Ali Aleyhisselam. Ama Hızır Aleyhisselam'a kim öğretmiş? Resulullah öğretmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İbrahim Teymi Hazretleri Resulullah Efendimiz'i görünce dedi ki Ya Resulullah Hızır Aleyhisselam'la görüştüğümde bana bunu öğretti. Her sabah akşam yapmak üzere çok mükafat vaat etti. Nasıldır? Sadak el hadır. Hadır doğru söyledi dedi. <gülümâ yahkeyl> Hadr <fevhak> ne anlatıyorsa haktır. <gülüm> Yeryüzünün en alimidir dedi. Ebtal'den de, reisidir. Evet şimdi tabi bu virtler burada, kaçın sayfeden başlıyordu o? 105'te ama zaten o bildiğiniz hepsi, bilmediğiniz bir tek şey var, onlar da yazıyor. Sübhanallah, elhamdülillah ezberinizde vardır da, Salat-ı İbrahimiye bu virtte var. Normalde yani bu salavat değil ama bu virde okuyan çünkü bu haftalık olduğu için Bunlar amel siz şimdi. Öbüründe sabah akşam şartı var. Allahümme gfirli veli valideye burada var. Allah feal bi'e Bunlar da yedi kere. Okunuyor. Efendim, getirisi ne hocamendi? Menfaat. Yugferulü <gülüyor> cemi'ül <gülüyor> kebairulleti amilâ. Amel ettiği, yaptığı bütün büyük günahlar af olur. Büyük günahlar. Ne yapmışsa bunun, bunun o kadar kaynağı var ki. Bu Hangi kitabı açsan bunu görürsün. Bir ara ben gen, işte daha gençliğimde yani çok çocukluğuma yakın yani. O zaman bakıyordum böyle olarak. Hangi gide açtım bu karşıma çıktı. Dedim bunda bir iş var. Kutül kulübü açtım bu çıktı. İhya açtım bu çıktı. Tev tasavvuk'ta Ruhul Beyan'da bu çıktı. Ruhul Beyan diyor ki gece hiç bir ibadet yapmasa sabah karşı bunu yapsa hepsini yapmış olur. Böyle bir şey bu. Bu müsebbahat aşere Efendisi sorardı bunu. Hatta arattırırdı kitaptan. Oray, okuyalım onu. Bir faziletlerini kitabı arattırırdı bunu. Evet. On sana ver bolluğum beni de. Allah diyor o kulundan gazabını kaldırır. Bak demin ne dedik? Bir kızdırırsın, bir günah yaparsın imanını söker alır tehlikesinden bahsettik. Bu ne yapıyor şimdi? Allah diyor ona kızgınsa bile kızgınlığını kaldırır. Öyle ya, bir günah yaparsın kızdırırsın. Ama bu uzikir kaldırır. Ve umarı sahibi şimal elle etübe şeyeminet Soldaki mela emredilir. Bir seneye kadar bir günah yazma. Oo. Anladın mı şimdi getirisi neymiş? Getirisi çok ama sabah akşam meselesi var bunda. Sabah akşam devam nerede? Üç gün, beş gün, otuz gün, kırk gün bir de verdi. Bitmiyor dedi ya. Herife dedim ya sen oruç tutuyorsun niye namaz kılmıyorsun? Dedim ben orucun sonu var dedi. Bunda namaz bitmiyor dedi ya. Bu da şimdi sabah akşam, sabah akşam, sabah akşam. Bitmiyor ya. Ama günah yazılmıyor kardeşim. Ucuz iş mi bu? Şimdi anladınız mı ne kıyak yapmış size Ahmet Derdir Hazretleri? Ne demek? Cuma akşamı okursan diyor, bunun ehline ben katıyorum diyor. Evliya Allah. Bunlar müştehit. Kendi tasavvufta, ta fıkıhta değil tasavvufta da iştihat var. O zaman bunamel edin bu gece inşallah. Ramazan'dan evvel işleri yoluna koyalım. Belli esas önemli. ya beni peygamber gönderen Allah'a yemin ederim. La yamalub ya dhallamakalakullahu shayde. Bu virdi ancak Allah'ın sert yazdıkları yapabilir. Ne demek? Bir adam imanlı ölecek ve sonu cennete girecekse imanlı bitirilecekse Allah onu öyle yaz, yazmışsa, ana karnında yaratmışsa, ancak o yapabilir bunu. Burası daha bir acayip bir nokta. Velayet اَتْرُقُوا اِلَّا مُنْ Bunu kim bırakır? Allah gibi bedbaht yaratmışsa, o bırakır. Burası da çok bir cehlike. Ben şimdi bunu yaptım, yaptım, yaptım senelerce, ondan sonra yattım aşağı. Ne olacak benim durumum şimdi? Kim fetva verebilir? Benim hakkımda. Efendi Hazretleri verir. Ne verdi? Dedi ki Ahmet Kozlu'ya cübbeli dedi çok amel ederdi. Çok ibadet ederdi. Fakat sonradan hasta oldu. Şimdi eskisi gibi yapamıyor. Hasta olduğu için sağlık zamanında yaptığı aynen yazılır mı? Ha. Siz de beni gibi hastaysanız size de bu fetva geçerlidir. Ben buradan kürsüden iniyorum şekere bakıyorum. İki haftadır dört 350. üç ben işte burada konuşuyorum, keyfimden konuşmuyorum. Ya hasta ben alalım. Daha ne kadar yoldan geldim size sohbet edelim. Diye. Şimdi yine yola gideceğim buradan uçağa. Her şeyde. E ne yapalım? Sohbeti bırakmayalım. Cemaati terk etmeyelim yani. Cuma gecesinde. E Şaban ayındayız. Da. Niye kaçıralım bu sohbetleri biz? Ha böyle niye de diyoruz? Biriniz amel ediyorsunuz, biz kazanırız. Çünkü siz hayra teşvik ediyoruz ya. Teşvikten kazanıyoruz yine. Ama şimdi yapmak lazım. Ama Allah'ın izniyle cumaları bırakmıyorum. Ama sabah akşam zor oldu biraz. Çünkü hastalık arttı çok. Ama Sizin gücünüz olanlar sabah akşam bırakmasınlar. Evet. Ama hasta olanlar e cumada yapılabilir. Zor bir şey değil ki. Yani bu, böyle büyük bir müjdeler var. Bütün ulema bunu naklediyor. Diyor ki Delail sahibi kim? İmam-ı Cezul Hazretleri. Delail-i Hayrat yazar. Fakirlik. Borç. Düşman sevinmesi. Kötü eş. Var mı kötü hanımı olan? İyi hanımı olan var mı desene hoca efendi dedi <gülüyor> Kötü komşu. Kalp katılığı. Kalp katılığı var mı sizde hiç? Kalp katılığı nasıl bir şey? Yuvucamayı bilmiyoruz ki katılığını bilelim. Katılığı. <gülüyor> katılığı normal olmuş zaten. Kalp katılığı. Hastalık. İllet yuvası olmuşuk. Kötü ölüm. Çok büyük bir musibet yani Allah muhafaza. Kötü ölüm ne demek? Hayatın boyunca ki hepsinin imzası. Bittin sen. Kötü öldün mü daha geridesen ne kadar amel etsen ne oldu yani? 80 tane aç yapmışsın. Ne olacak yani? Kötü öldün çünkü. Kötü ölüm. Kabir azabı. Kabir azabı... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit Allah'a sığındığı bir azaptır kainatın efendisinin. Bu ne kadar önemli bir mesele siz anlayın yani. Ben mesela her şeyi bıraksam kabir azabından sığınmayı bırakmıyorum yani. Her namazın sonunda üşenmiyorum. Neden? Korkuyorum yani bu kabir azabı zor bir şey. Korkuyorum. O duayı bırakamıyorum yani. Namazın sonunda tabi selamdan önce ama Arapçasını bilmeniz lazım tabi eğer bilemiyorsanız esmerleyin ama yoksa da namazın peşine de Türkçe yapılabilir tabii. Ama içinde olsa daha tünnet. Mizanda kazanmak, mizanda Çara geçmek, sevap tarafı ağır gelmek ve sırattan kolay geçmek. Ne kadar mesele saydık burada şimdi? Özetle dünya ve ahiretin sayısız ve sınırsız bütün sıkıntılarını savuşturmak için hazırlanmış olan bu virt, müsebbat virdi, diğer ümmetlere nasip olmayıp sadece bu ümmete ihsan edilmiştir. İşte Allah Teala'nın fazil-i keremiyle bu müsebbata devam edersen bütün bu tehlikelerden kurtulur. Ama sabah akşam devam edemeyenlere biz ne yaptık? İmam-ı Derdir hazretlerinin salavatını baz aldık. Neden? Biz kendi kafamızdan bu kitaplarda sabah akşam geçiyor ama cuma da yapsanız olur demeye benim yetkim var mı? Yok. Ben müştehit miyim? Değil. Müştehitin dediğini bile anlamaktan acizim ben. O zaman ne olacak? İşte tasavvufta böyle makamı olan bir insan derse ki ben burada özel bir anlaşma yaptım, bir kanala girdim. Bu noktada cuma akşamı da yapsa garantiyi veriyorum derse ben onu size yazarım. Kaynağını yazarım mi yaparım. Çünkü ben nakilciyim. Nakilim ben, taşıyıcıyım. Ben uydurucu değilim. Ha, onun için inşallah bu Şaban ayında onun peşine bu müsebbat burada bitiyor. 110'da ama peşinde salavatlar başlıyor. 111'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ne dualar. Şu Rabbi euzi bu kebine mezat-i var ya bu dualarda Allah'ım ya Rabbim korkaklıktan, cimrilikten, güçsüzlükten, tembellikten, borca yenik düşmekten, düşmana yenik düşmekten Fakirlikten, sıkıntıdan, ne kadar düşman sevindirmekten, dertten, kederden, nimet zevalinden, ani belayla, musibetle karşılaşmaktan, bütün hadisleri toplamış. Bu hadislerle beraber dua diyor sonunda bak Rabbena ala tuzil kulübena kalplerimizi kaydırma meselesi var. Onunla bağlamış. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahü melâiketehu yusallûne ale'n-nebi. Yahüllezînâ abinu sallûnü aleyhi ve sellemü Ayet kerimesi Şaban ayında indi bu ayet. Onun için bu ay salavat ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir münadiye dellal bahtırdırdı. Şaban ayi girdiği zaman sahabeden bazılarına derdi ki seslenin. Benim adıma, benim tarafımdan millete duyurun. Şabanu şehri, ferahimallahu men şehri. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. ...benim ayımda bana yardım edene... ...ne demek bana yardım edene... ...tabii şimdi burada... ...fakire yardım kime yardım... ...resulullah... ...sadaka vermek kime... İslam'a yardım kime... ...resulullah senden haçlık istemiyor... ...dinime yardım... ...sünnetime yardım... ...ümmetime yardım... ...muhtaca yardım... ...çünkü zekat da bu ayda çok önemlidir... ...ramazandan evvel zekatlar verilmeye başlansın diyor kitap... ...niye öyle diyor... Adam Ramazan'da iftarlık bulamayan garip var. Sen de ya ben diyor çok fazilet şey olduğu için ben Kadir Gecesi'ni ayarladım. Anladın da fakirin canı çıktı Kadir Gecesi 27'sine kadar. Adam ne yiyecek ya? Mübarek adam sen şimdi Şaban'da da versen Allah Kadir sevabı verir. Mesele ne bir garibana yetiştir bir şey. Fakirdir adam yemeği yok ya. Bu muhtaçlar var komşularımızda, mahallelerimizde, çevrelerimizde. Bunlardan mesulüz. Evet bu şekilde bana benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet eyle ediyor. Bunun manasını anlamak için tabi başka bir hadis burayı tefsir ediyor. O da nedir? Birisi geldi dedi ya Resulallah. Efendimiz'e hizmet etti. Artık ya ayakkabısını mübarek nali şeriflerini önüne koydu veya abdest suyu döktü. Şimdi ben bazı unutuyorum karıştırıyorum. Ee, bir hizmeti geçti. Kainatın Efendisi de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. İşte benden sana bir dua edeyim. Şöyle bir an yakalasaydık. Vay vay vay vay vay. Ne iste? Kainatın Efendisi bu ya. Ne istese verilir. Ve Her peygamberin duası kabul. Ya Resulullah'ın kabul olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Adamda ne uyanık çıktı. Sahabi tabi radıyallahu Allah'ın. da her sahabi de o, her aynı makamda değil. Ne cenne. dedi? Cennette komşuluğunu isterim. Hiç ucuza gitmedi be. Hiç ucuza gitmedi. Ya Resulullah fakiriz de iki devemiz olsa kurtarırız hayatımızı falan. Sahabi, her sahabi bir değil. Bak ne dedi? Cennette komşuluğunu isterim. Resulullah da şimdi ona iste bir dua edeyim demiş oldu ya. Bu komşuluk işi de her kula nasip olmaz yani dedi ki o zaman ben dedi duayı yapacağım Rabbim de kabul buyurur ama sen de biraz bana yardım et dedi ne demek yardım et çok secde yap dedi çünkü çok secde yapanlar bana komşu olacak yani sen de dedi biraz gayret et baba himmet oğlum gayret demiş sen de biraz gayret et ben dua ve himmet yapıyorum sen de gayret et ne demek çok secde yap da hani hep iş işte duaya kalma beni zor durumda bırakma yani ben dua ettim mi seni getiririm ama biraz da sen de yardım et öyle mi şimdi bir adamı sırtına alıyorsun çocuğu dereden geçirme e güzel sıkı tutulsa bir de sallanmasa sana yardım etmiş olur e bir de senin sırtını tekmelemeye başlarsa sen zaten zor geçiyorsun su boğaza kadar yanaştı yani ondan sonra koy ver gitsin bunu suyun ortasında ya rahattır. Biraz yardımcı ol. Ne demek yardımcı ol? E ben yürüyorum zaten. Seni sırtıma aldım. E tekmeleme. Tekmeleme. Rahat dur. E o zaman boğazıma tutun. Öyle sen aşağı doğru sarkarsan ben seni nasıl çekiştireceğim? Ya? Tere akıyor kuvvetli. Bana yardım et. Ha şimdi anladınız mı? Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene. Ne demek? Ben duacıyım, şefaatçıyım ama namaz kılsa, secde yapsa, sadaka verse, hayır yapsa, zikir yapsa bana yardım ediyor. Çünkü ben onu kurtarırken kolaylık olur. Ya Rabbi derim şu amelinden. Ama şimdi tutacak bir tarafın yok. Ne olacak? Ha. Benim ayımda bana yardım edin. Allah rahmet eylesin. Peki hele ki salivati şerife çok büyük bir yardım. Çok büyük. Bizzat Resulullah Efendimiz'e yapılan bir dua mahiyeti taşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sen dua ediyorsun. Onun senin duana ihtiyacı yok ama çok memnun oluyor. Çok memnun oluyor. Ne gibi? Hediye meselesi yani. Hediye yapıyoruz ya mesela Yasin okunuyor. Ne diyoruz? Evvela Resulullah ve ruhuna hatimlerin dualarında veren Şimdi bazı serserilerde ne diyor? Yahu diyor dağıt dağıt dağıt bitmedi diyor ya. Bu diyor bir Yasin diyor. Ne kadar çoktu diyor adama dağıttınız diyor. Serseri işte haberi bir besmele dünyaya yeter yani. Şimdi. Bu sefer diyor Ya senin diyor oradan tutturamazsa Resulullah'ın senin diyor ya seninle ne ihtiyacı var? Ya bu tabii ki ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Biz bir hediye, kendi çapımızda bir hediye yapmak istiyoruz. Mesele budur. Karınca efendim, çekirge ne yaptı? Süleyman Aleyhisselam'a. Caaet Süleymaneyemel <gülüyor> arzı Kambaretün biricli jaradetin madkane tvviha. Bir efendim karınca. Süleyman Aleyhisselam bütün teftiş ediyor hayvanlar, insanlar cinler mahrumlar hepsi önünde bir çekirge bacağını karınca da acayip bir şey ya kaçı birden toplanır sürüklerler koca şeyleri çekirge bacağını çeke çeke getirdi Süleyman Aleyhisselam'a ne diyor terannemet bilisanil halika ileten innel hedaya ala miktari muhdiha dedi ki ey Süleyman hediye, hediye edilene göre ölçülmez hediye edene göre ölçülür ona göre bu çekirge bacağını kabul et. Ne vakit kânet ota, ilâl hediye tüket dünya ve mafiyah. Bir adama dedi, adamın değerine göre hediye götüreceksen e sen bütün dünyanın tek hakimisin, Ben sana ne hediyesi getireceğim? Bütün dünya ve içindekileri versem olmuyor. O zaman bana göre ölç, ona göre değer ver. E şimdi bize göre Yasin içer, bize göre bir hatim büyük iştir, bize göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtaç değildir ama biz yine ne yapacağız? Efendim hediyelerimizi yapacağız, salavat i çoğaltacağız, inşallah şefaatine ulaşacağız. Ben arkadaşlar dediler ki bunu televizyona doğru güçlü bir hizmet olsun buna niyet ettiler fakat cemaata tam anlatılamadı. Ben de dedim ki yal gariban var, bak adam çocuk genç giremiyor on milyonu yok. Yani biz dedim hizmet adamıyız, baş verelim, ne yapalım? Müslümanlar bu işe kol kanat gerer, germeseler biz yine kendi gücümüzle yürüdürüz. Nasıl olsa sohbeti, bunun sermayesi sohbet. E sohbette bedava. E tamam inşallah Allah Teala bütün kullarına hidayete bizi vesile eylesin. Amin. Allah Teala sizi de bizi de hepimizi de dininin yardımcılarından eylesin. Amin. Sünnetinin yardımcılarından eylesin. Amin. Amin. Bu mübarek ayda dinle yardım edenlere kayde eylesin. Amin diyen dillerinizi, nar-ıcahimden azad Amin. Sübhane Rabbil Ali'le Aleyhi ve Rabbil Alemin. As-salatu ve as-salam. Alâ Seyyidil Mursilil Muhammed ve Alâ. sahb ecma'in. Allahümme inna al minen-nâr. Allahümme inna ne vel-Cenneh. Ne'ûzübike m-sakhatike vel-Nâr. Allahümme inna ne al-Cenneh. amel. minen Allahümme inna sebebi, minkhayr ma sebebi, minu nebiyuk muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve na'udhubike, min şerim estehadeke min nebiyuk muhammed sallallahu te'ala, selleme ve entel musta'anu al-belâh, vula havle vula kuvveti illa billahi l-aliyin a'zim, Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyyi, الحبيب العالي القدر العظيم الجاه فعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام aleyke es-sâîd el-evvelîn ve'l-âhirîn. alel murselîn. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Eşrâfü'r ruhni Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve sahâbihi meşâhe. Ruhi ruhuna imam efendimiz babamız Hazreti Cemil şeyhine, Hazreti ve vefatnamatın ve vefat jemaat fatiha itibarhaber.com Kur'an ve hadis ışığında dolu bir site. itibar haber.